Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel'akibetül müttekin Ve salatu ve selamu ala Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ya Mfettih al-Eb-Vab, iftah lana khayr al-Bab Ya muhavvil al-hali vel-ahval, havvil hal hal Ya ya sattar al-ayyub, vast ayyubana. Ya şafi, dersh mardana, merhamma utana. İtqabel duağına. Allah meftah bil-kiyir, vaktin bil-kiyir. Amin. Çok değerli, çok kıymetli, çok şerefli izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Umarım bizi dinleyen ve izleyen siz, kıymetli kardeşlerimiz, gönlünüzle, beyninizle ve bedeninizle ortak bir dünyanıza sahip, sahip olduğunuz bu üçgen içerisinde vereceğim bilgiler, belgeler, ricalar, istirhamlar, dualar, hepimizin ruh dünyasını, beden dünyasını evimizi, oğlumuzu, kızımızı, ülkemizi, milletimizi, ümmetimizi hepsini ilgilendiren temel konulardır. Bu konuların uygulanması bu ülkede ve dünyada toplumsal barışın sağlanmasına küçük çaplı bir katkı olacak olursa kendimi dünyanın en mutlu insanı addederim. Aile konusu bir toplumu oluşturan bir millet oluşturan, bir ümmeti oluşturan, bir devlet oluşturan temel bir çekirdektir. Bakımdan aileye birçok önem veririz. Önem veriyoruz çünkü Allah'ın varlığını belgeleyen ayetlerden bir sosyal ayettir. Merkez düşüncemiz, merkez inancımız bu olduğundan dolayı aileyle alakalı hangi konuyu sizlerle paylaşmak istersem Mutlaka bu merkez konuyla önce buluştururum, tanıştırırım. Sonra sizlere takdim ederim. Son derslerimde hep çocuklar dinle duruyorum. Buna devam edeceğim. Ama bu dersimde dua konusunu sizlerle beraber işleyeceğiz. Annenin, babanın, toplumun, insanın Müslüman bir fert olarak Zengin, fakir, işveren, iş alan kim olursa olsun ağzından çıkan istekleri, duaları bir Kur'an terazisinde, sünnet terazisini bir tartalım. Sonra ibresine bakalım. Acaba bizim yaptığımız dualarda bir noksanlık, bir sıkıntı var mı yok mu? Bunu test yapmak istiyorum sizlere. çok önemli olduğuna inandığım bu konu hele hele son zamanlarda bazı hatalarla buluşuyor ve bir bu hatayı düzeltmek istiyoruz. Lisani ve fiili dualarla hayatımız. Yani aile hayatımız, ticari hayatımız, siyasi hayatımız hayatın hangi bölümünü ortaya kursak koyalım. Varacağımız nokta Allah ile insan arasında yaşanan ortak bir süreç vardır. Bunun adına ibadet vahideyin kader deyin, yazgı deyin, ne dersen deyin. Eğer frekans tutuyorsa, insan iradesiyle Allah iradesi örtüşüyorsa, işte bunun bileşkesi, birleştiği nokta mutluluğu, saadeti, huzuru ortaya koyan bir güç bir kuvvettir. İçin dua önce Allah'a yalvarmaktır. Bizi yaratan'a yalvarmak. isteklerimizi bildirmek. Sıkıntılarımızdan kurtulmak için Allah'tan çözüm beklemek. Bundan daha tabii, daha doğal ne olabilir? Günlük hayatımızda herkesten istekte bulunabiliriz. Bana su getirebilir misiniz? Pencereyi açabilir misiniz? Kalüferin yakıtı bitmiş yakıt alabilir misiniz? Var olan bir kimseden yokluğa girmiş olan bir insan bir şey istiyor. Bu da gayet doğaldır. Meşru olmak şartıyla, helal olmak şartıyla. Dua bir istek, bir yalvarış, bir yakarış. Ama bu istekte bulunurken samiyetimiz Allah tarafından ölçülür, hesaba katılır. Gönlü olmayan, ruhu olmayan, mücerret kuru kavramlarla yapılan duaların Allah'ın de pek değer olmaz. Öyleyse biz duayı şöyle diyebiliriz. Kulluğumuzun ruhudur. Nasıl ki bedenimizin ruhu çıkınca beden ölüyor, kulluğumuzda ibadetlerimizde dua'yı çıkarttığımız zaman kulluğumuz ölü verir. Dua'nın bu kadar önemi vardır. Tekrar söylüyorum, kulluğumuzun ruhudur. Kulluğumuzun canlı kalmasını, aksiyon hale gelmesini sağlayan temel faktör dua'tır lan Osmanlı'nın bir gaza ordusu vardı, bir de dua ordusu vardı. Dua ordusu lisanen dua eder, gaza ordusu ise bu lisani dualarla örtüşecek amele, eyleme, harekete girerlerdi. Ve böylece fiili dua ile lisani dua buluşuyordu. Yani birbirleriyle örtüşüyordu. Bu çok önemli bir konu. Çünkü dua ikiye ayrılır. Bir tanesi lisan ve kalp ile yapılan duadır. Hem dilimizle hem dilimizi konuşturmadan içimizle Yüce Allah'tan istekleri bulunabiliriz. Duanın bir bölümü bu. İkinci bölümü ise fiili ve hal ile yapılan duadır. Yani hareketin, aksiyonun bir fiilin, bir eylemin varlığını ortaya koyan bir istekle Cenab-ı Allah'a dua ederiz. İşte bu fiili dualarda lisan devre dışı kalır. Ama fiili duaların yanına siz o duayı örtecek, lisanı duayı koyduğunuz zaman Ali Yülale olur. İşte bunun örneklerini vereceğim şimdi. Ailemizle alakalı, çocuklarımızla alakalı bakalım bu duanın... Lisani dua ile fiili dua'nın arası açık mı, boşluk mu oluşmuş, bir kaos mu var, yoksa örtüşen iki iki dua iki kardeş halini getirilmiş tarafımızdan. Bunlardan örnekler vereceğim sizlere ki, çünkü bu bir eğitim atmosferidir ve adı aile mektebidir. Anne babanın Çocuklar için yapmış olduğu dua vardır. Bir anne yüreğinden gelen, ciğerinden kopan, samimi olan dualar vardır. İşte bu duaların, lisani duasında bir sıkıntı yok. Ancak, farkında olmadığımız, fiili duaların bir noksanlığını yaşıyoruz biz. Bir annenin veya bir babanın, Çocuğu için elle tutulan, gözle görülen bir terbiye uğraşısı, eğitim vermesi, onunla alakalı bazen ceza vermesi, bazen de ödül vermesi o da o annenin veya babanın çocuğunu yapmış olduğu nedir? Fiili duadır. Hareket halindeki bir duadır. Siz Lisanınızla yüzlerce defa dua etseniz de onun gereği olan fiili duayı devre dışı tutsanız sadece dua etmiş olursunuz. O da kelimelerden, cümlelerden oluşmuş olur. Efendim siz bir çocuk için kreş açıyorsunuz. Çocuk yuvası diyorsunuz. kimsesizler yurdu diyorsunuz. Bunların hepsi fiili duadır yani onları dış etkenlerden, kötülüklerden, zararlı olan her şeyden korumak için mücadele ederek açmış olduğunuz okullar, mektepler, medreseler, özel okullar hangi cins olursa olsun bir neslin aklını, canını, dinini, işgüdülerini, dış dünyasını muhtemel kötülüklerin korumaya matuf ise bu yapmış olan eylemler, hareketler, binalar Harcamalar hepsi Allah için yapılan fiili dualar kategorisinde de değerlendirilir. Biz duanın farkına varmalıyız ki samiyetimizin hem lisani bölümü Allah'ın da de değer bulsun hem de fiili bölümü değer bulsun. Mesela çocuklarımızın sınıf geçmesi KPSS'ye girmesi, ÖSS'ye girmesi, yani sınav dediğiniz, imtihan dediğiniz hangi bölüm olursa olsun. Şimdi anne dua etmez mi? Elbette diyecektir. Ya Rabbi sınıfta başarılı olsun, dersinde başarılı olsun, çalışmasında başarılı olsun, ÖSS'yi kazansın, üniversiteye girsin, şun olsun bun olsun. Bu güzel lisani duaların fiili duası nedir? Ders çalışmaktır dersine çalışmayan yazılısına, söz üstüne, ev ödevlerine riayet etmeyerek sadece okula giden gelen bir öğrencinin annesi babası sabahlara kadar dua ise olmaz yine. Çünkü bunun fiili duası yok. Eylemi yok daha doğrusu. Bu çok önemli bir konu. Mesela siz her türlü aktif hale gelecek, gücünüzü yetmiş olduğu imkanları kullanırsınız. Fiili duayı bitirirsiniz. Bir de mesela sadece sınavlar için söylüyorum. Hud suresinin 88. ayetini okursunuz. Bizi şu anda ekran başında dinleyen kardeşlerim. Bak size bir ipucu veriyorum. Çocuğunuzun üniversite sınavları veya beyinizin oğlunuzun KPSS sınavları yaklaşınca hep dua istersiniz. Sen kendin dua et. Hud suresini aç Kur'an-ı Kerim'den, Hud suresinin 88. ayetini oku. O da lisani duadır. Ama fiili duayı yapması lazım. Dersine çalışmış, başarı alma seviyesine kadar gelmiş, destek görmüş, destek almış, hepsini bitirmiş. Tekrar elini kaldırıp bu fiili duaların üzerine ne yapıyor? Lisani dua yapıyor. Bir örnek verdim sadece Bu lisani Ve fiili duaların Ruhunuzda Benliğinize iyice yer Alması için İş dünyanıza belge olması için Üç tane örnek vereceğim şimdi İsrailoğullarını düşünün Mısır Şehrinden çıkmış Arkasında zırhlı O döneme ait olan En üst seviyede bir ordu ve ordunun elinde silahlar var. Fıraun Musa Aleyhisselam'ı ve kavmini arkadan takip ediyor. Öldürmek için. Karşısına Kızıldeniz çıkıyor. Bu Kızıldeniz, arkası düşman, önü deniz. O anda ne yapmak lazım? Fıraun'un bu şerrinden, yıkımından, katliamından Kurtarmak lazım değil mi? Bunu yapacak kim? Musa peygamberdir. Allah ne diyor? Ey Musa, asanı yere vur diyor. Bu nedir biliyor musunuz? Gönül dünyasında kurtuluş bekleyen, kurtuluş isteğinde bulunan bir peygambere Cenab-ı Allah bir eyleme dönüşecek bir hatırlatmada bulun diyor. Ey Musa, asanı yere vur. Asasını ile vurduğu zaman o kızıl deniz bir anda ne oluyor? Kur'an'da anlatılan şeklinde bir yol oluyor. Allah dileseydi hiç asasını yere vurdurtturmadan o denizde yine yol yapabilirdi İsrail oğullarına. Fakat burada bir örnek vardır. Ey Musa asanı yere vur diyor allah Teala. Fiili dua bu. Eylem haline Cenab-ı Allah'a müracaat budur. Veyahut geçtiğimiz derslerde de hatırlarsınız doğum sancısı gelmiş. Doğum sancısı içerisinde Hazreti Meryem sırtını hurma ağacına dayamış. Ey Meryem, elini yukarı kaldır. Sarkmış olan hurma dallarını dök ve o hurmadan ye diyor Allahu Teala. Bu nedir? Hazreti İsa'nın daha kolay, daha rahat şekilde dünyaya gelmesi için yüce Allah'ın Meryem'e talim etmiş olduğu Fiili bir duadır Orada 4-5 tane hurma yiyecek Hazreti Meryem Ve Hazreti İsa dünyaya gelecektir Nedir bu? Fiili dua Allahu Teala'ya müracaatta Cenab-ı Allah böyle örnekler veriyor ki Bize o peygamberlerin O salih insanların O güzel insanların tarihçeyi hayatını Allah'ın dilinden Kur'an'ın dilinden okuyup da Bir de kendi hayatınızı test yapın, üsotik yaşamayın ya ayaklarını bir yere değsin. Yani Allah'la bir Alışverişin içerisinde girmek istiyorsunuz Allah'a müracaat yapıyorsunuz istekte bulunacaksınız Bu böyle rastiyel olmasın diyor Adeta Kur'an-ı Kerim Yine başka bir örnek vereyim Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Medine-i Münevver'in Kenar semtinde Giderken asabıyla Bakmış ihtiyar bir kadın Bir deve yatmış önüne Deve hasta. Kadın da ağlıyor. Ya Rabbi bir geçim kaynağım buydu. Ne olursun? Deveyi bana iade et. Onu ayağa kaldır. Sıhhat ver, sağlık ver. O ben ne yapabilirim? İki gözü çeşme olarak ağlayan bu nineyi dikkatle izleyen ve dinleyen Peygamber Efendimiz oradan müdahale yapıyor. Nine, nine duana gelin katran ilave yaptırıyor. Katran. Eskiden Anadolu halkımızın bir nevi ilaç olarak kullanmış olduğu ısıtırlı zaman sıvı olan bir maddedir. Yani o devenin hastalığına sebep olan bir yeri yara olmuş mutlaka. Ayağa kalkamıyor. Ama kadıncağız hem de peygamber ashabından elini kaldırmış dua ediyor. Yalvarıyor, yakarıyor, ağlıyor. Ama bir noksanlık var. Bu işte bir Eylem gerekiyor. Bu eyleminle Cenab-ı Allah'tan da imdat dileyeceksin. Eynine, duana katran ilave yap. Yani ilaç sür. O ilaç sürmediği müddetçe olmaz bu iş. Allah dilese, hiç onu dudağı kıpırdatmaktan da Allah tebesine yakaldırır. Allah çok güçlü kuvvetlidir. Fakat bu sebep, sonuç ilişkisini ve irtibatını Allah bizlere ne yapıyor? Hatırlatmış oluyor. Mesela biz ne diyoruz şimdi? Elimizi kaldırız. Ya Rabbi namusumuzu, iffetimizi koru. Bir duadır bu. Peki nasıl olacak bu iş? Namusumuzu, iffetimizi korumak için Allah bizi görevlendirmedi mi? Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Ve yahfazne furû cehûnne. Onlar öyle onurlu, öyle şerefli müminlerdir ki onlar namuslarını, iffetlerini korurlar. Yani sanki biz Yüce Allah'ın bize yüklemiş olduğu görevleri, vazifelerinin çok büyük bir kısmını tekrar Allah'a havale yapıyoruz. Sen yap Ya Rabbi der gibi. Na önce sen bir toplumun namusunun, iffetinin korunması için bekar olanları evlendireceksin. Bu ülkede 81 vilayette, bak açık konuşuyorum, net konuşuyorum. Ve İslam aleminde bekar olan bir kızın, bekar olan bir delikanlının evlendirilmesinde sorumlu sadece o kızın, o delikanın anne babası değildir. Toplumun tamamıdır. Topluma yön verenlerdir. İmkanı yerinde olanlardır. Ortak güç oluştururlar ve bekarla evlendirirler cüm cenab Allah ve kihu diyor. Nikahlayınız. Ey anne baba kızını evlendir. Oğlunu evlendir diye bir emir yok. Sizler evlendirin diyor. O kızın annesinin imkanı yoksa, babasının imkanı yoksa büyüyen çocuğunu, büyüyen kızımızı kime evlendirecek? Düşünün milyonlarca Evlenime yaşı gelmiş Evlenemiş olan kızlarımız ve gençlerimiz var. Ekran bir taraftan, basın bir taraftan, boyalı basın bir taraftan o genç kıza, o genç delikanlıya her türlü kötülüğü işletmek için çağdaş günahlar buluşturmak için milyarlarca para harcıyorlar. Ya Rabbi namusumuzu koru. Namusumuzu muhafaza et. Bunlar ütopik geliyor üstüne işte. Eylemini yapalım. Üzerimde düşen vazifemizi yapalım. Ya Rabbi biz bize düşeni yaptık. Gerisi sana kaldı Ya Rabbi demektir. Dua bu zaten. Duaların büyük bir kısmı toplumun, ailenin, annenin, babanın, damadın, gelinin, işverenin, iş alanın kimse. Kendi gücünü, imkanını, her şeyini kullanır biter. Ya Rabbi benden bu kadar. Ben bittim. Tükendim bu konuda. Yani harcadım. Benden ne istiyordun? Hepsini yaptım. Sırasına sana geldi ya Rabbi. Duayı biz bu şekilde seviyeli hale getirmezsek hareketlerimizle bu seviyeli istekleri, eylemleri biz kendimize bir hedef olarak göstermezsek kıymetli kardeşlerim yoksa bunlar ne derler? E vatam mellassakarca cinsinden kuru isteklerdir. Kuru isteklerdir. Dua. Dua Başka bir örnek vereyim. Ya Rabbi cümlemizi, ülkemizi, milletimizi, ulusumuzu, ümmetimizi belalardan kötülüklerin koru Ya Rabbi. Ne güzel dua değil mi? Herkes gülül gül amin diyor. Arabalar yakılıyor. Kötülüklerin her gün boyal basında çıkıyor. Önüne bakayım alamazsınız. Niçin? Bak bundan dokuz evvel yaşamış olan büyük bir alim diyor ki. Bir toplumun arasında haksız kazanç varsa o toplumun üyeleri gereksiz yere harcamalar yapıyorsa ve yine o toplumun üyeleri gerekli olan yere harcama yapmıyorsa ne kötülük tükenir ne belalar defedilir. Bu kıyamet da devam eder. Diyor. Hadi bakalım Önce hak ettiğimiz kazançla Midemizi, evimizi, hayatımızı güzelleştirelim Haksız kazanç Aramızda dolaşmasın İsraf yapmayalım Çünkü gereksiz yere harcama yapmak Bir de gerekli olan yer olduğu halde Buraya harcama yapmamak Üç tane şart Haksız kazanç Gerekli olan yere harcama yapmamak ve gereksiz olan yere harcama yapmak Durumunda olan toplumun Ne kötülüklerden Yakası uzak kalabilir Ne de belalardan başı eksik kalabilir Öyleyse biz Belalardan, kötülüklerden Ya Rab bizi ve ülkemizi Koru dediğimiz zaman Bunun gereği olan Amelleri Aksiyon olarak, hareket olarak Devreye koruz Ya Rabbi. bir biz bize düşeni yaptık. Artık sen de Ya Rabbi bizleri ve ülkemizi her türlü kötülükten belalardan koru Ya Rabbi deme. Yüzümüz olur daha doğrusu. Sen koru Ya Rabbi. Hep sen koru. Benim vazifemle o zaman 70 milyonun vazifesine Allah niye Kur'an-ı Kerim'i gönderdi bizlere? Talimatlar, direktifler söz konusu böyle oluyor. Veyahut örnek hep hep beraber dualarımızı camilerde, ekranlarda, mübarek günlerde, mübarek geceleri okutulan mevlitlerden sonra yapılan dualar vardır. Bir tanesi de Ya Rabbi bizi hastalıklardan koru Ya Rabbi. 70 milyon insan elimizi kaldırsak. Hem de seher vakti. Seher vakti. En itibarlı ve kıymetli zaman diliminde ayağa kalksak, otursak seccade üzerinde ya Rabbi bizi hastalıktan koru desek im inanır mısınız? Bu bana çok yavan geliyor. Niye? Peygamber Efendimiz ümmetinin hastalanmaması için formül ortaya koymuş. Ölçü ortaya koymuş. O bizim kaderimiz olması lazım işte. Ne demiş ne buyurmuş? Benim ümmetim acıkmadan yemez, doymadan kalkar. Bitti. Senin ne işin var hastanede? Ne işin var doktor doktor dolaşıyorsun, reçetelinde, o eczaneye gidiyorsun. Bak kısa yol. Çözüm burada. Benim ümmetim acıkmadan acıkmadan yemez, doymadan kalkar. Yaz mevsim geliyor. Deniz kenarındaki oteller ne diyor? 24 saat büfe açık. Öğlen ye, ukuş ufak diye, öğlen bir daha ye, ikindiye doğru ye, akşama doğru şu akşam şunu ye, yatmadan bunu ye, gece kalk bunu ye, ye, ye, ye, ye, ye. Başka bir şey yok. Ya Rabbi bize bizim hastalıklara şifa ver veya bizi hastalıkların koru Ya Rabbi. Türkiye'de en mümtaz bir şehir olan Konya'mızda devlet hastanelerinin dışında özel hastaneler her gün bir tanesi neredeyse. Tıklım tıklım dolu, tıklım tıklım dolu bir günde devlette özel hastanelere, polikinliklere müracaat yapan hasta sayısı 40 binden aşağı düşmüyor diyorlar. Söyler misiniz? Çözüm Ümmetim Acıkmadan yemezler Doymadan kalkarlar İşte bu Dua bu Biz peygamber efendimizin Bu tavsiyesini duyacağız Sonra elimizi kaldıracağız Ya Rabbi Bizi her türlü çağ, Çağın gereği hastalıklar olsun Virüslerden olsun Yok domuz gribidir yok şudur budur Onlardan bizi koru ya Rabbi. Sen her türlü beslenme kimliğinle bütün hastalıklara davet çıkar, çıkar, çıkar, çıkar. Beni kuşatın da, ya Rabbi bizi bu hastalıklardan kurtar diye. Ne kadar komik geliyor değil bunlar? Şimdi olayın farkına vardığımız zaman komik bu. Komiklik bu. Komiklik bu. Bizi hastalıklardan koru. Efendim, bir bu bir yıl içerisinde Yer yani dünyada 5 milyon insan akciğer kanserinden ölür en az. Niye? Sigara nikotini kanser yapar akciğerini. Buyur. Saatli bomba gibi yerleştiriyorsun. Saat yaşın 8, 9, 10'la başlatıyorsun bu işi. Hücrelerin çok zengin kuvveti tabi. Belli yaştan sonra hücrelere mağlup olunca artık bütün birikim halindeki hastalıklar baş kaldırmaya başlıyor. Olay bitmiştir. Ne doktor ne ilaç. Nasıl Allah hesap vereceğiz peki? Rabbimin katından kendisinin bildiği bizim bilemediğimiz hastalıklar vardır baş göz üstüne. Bunu araştırmışta zaten İstanbul'da bilim adamları benim arşimde duruyor bu belgeler. Günümüzdeki hastalıkların hastalığını şöyle masaya yatırmışlar, gözden geçirmişler. Niye bu kadar bu hastaneler doldu? Netice, günümüzdeki hastalananların yüzde 95'inin hastalık sebebi yemek yemeden yüzde beşi Allah'tan geliyor diyorlar. Bak açık. Burada beni belki dinleyen doktorlar vardır. Hanım doktor olsun veya erkek doktor olsun. Teşekkür ederim. Sağ, insan sağlığına karşı mücadele yapıyorlar. Onda bir şeyimiz yoktur. Fakat burada bir noktaya gelmek istiyorum. 70 milyon insanın, 1,5 milyar insanın, 6 milyar insanın sağlıklı yaşaması için peygamberin 1400 senevvel çok küçük ama hacmi büyük olan muhteva zengin bir tavsiye bulunuyor. Acıkmadan yeme, doymadan kalk. Hepsi bu Elimizi kaldırıyor herkese son zamanlarda Ya Rabbi Aile hayatımıza huzur ver Amin demek mümkün mü tabi Ya Rabbi aile hayatımıza Ne ver huzur ver ya Rabbi ya Zaten allah Teala Aile hayatımıza huzur vermesi için Bizim nikah alan Nişanlama döneminde ne veriyordu Meccanen karşılıksız Ne veriyordu Sevgi ve merhamet veriyordu Bizim genlerimize koyuyor allah Teala bunun. Gönül dünyamıza, iç dünyamıza yani kişilik ve karakter yapımıza Rabbim hem muhabbeti hem de merhameti koyuyordu. Bu muhabbet, bu merhamet Allah'ın çizmiş olduğu rotada kullanmış olsa niye hızlısı olsun aileler ki? O zaman biz gelin aile hayatımızı Huzura dönüştürelim ve Allah'a dua edelim. lisan duaya girmeden evvel hemen fiili duaya başlayalım. Hanım kardeşim evlemiş olduğu beyi için çok güzel itaat eder. Konuşurken kalbini kırmaz, kalbini onurlandırır ve tamir eder. Görüntüsüyle, beden diliyle kocasının duyu organlarını tatmin edecek bir seviye yakalar ve hizmetinde bir kusur işlemez işte huzuru muhafaza etmek için hanım şimdi fiili duaya başladı bu bir duadır yüce Allah'ın vermiş olduğu iki temel sermaye sevgi sermayesini ve merhamet sermayesini kara çevirmek muhafaza etmek sigortalamak için hanım ne yaptı şimdi bir itaatına sıkıntı yok Hizmetine sıkıntı yok Sevgisine sıkıntı yok Konuşmasına sıkıntı yok Ve kişisel beden kimde sıkıntı yok Sen sırada düşeni yaptın Şimdi erkek de Duaya başlıyor Nasıl bir duaya? Fiili duaya başlıyor Erkek ne yapıyor? Adaletiyle çarkı döndürüyor evinde Başka Nafakada problem yok Başka otoriter kimliğini Allah adına kullanmaya başlıyor. İşte karı kucanın ortaklaşa vermiş oldukları bu hizmetler arka bahçesi bir duadır. Bunu yaparız, gerçekleştiririz, elimizi kaldıralım. Ya Rabbi aile hayatımıza huzur ver. Gecesiyle, gündüzüyle, yolculukta otururken, kalkarken, yerken, içerken, her halükarda ya Rabbi bir huzurdan bizi mahrum etme demeye yüzümüz olur bu seferde. Fiili dua yok. Lisanı Ya Rabbi bir de huzur ver. Nasıl olacak bu iş? Bunun düzeltilmesi gerekir. Önce bu işi idrak eden insanlar tarafından. Şimdi ekranlardan dualar geliyor. Ya Rabbi bayram gelir işte seyran gelir kurban bayramı, ramazan bayramı e, trafik kazalarından koru Ya Rabbi bizi. Ölümlüden koru Ya Rabbi'yi. Azrail işte otoyalda devreye geziyor gibi basının böyle çirkin ifadeleriyle beraber söylüyor. Ee, üstelik nereye gidiyor bu insanlar? İstanbul'dan çıkıyor güzelce, Konya'ya geliyor. Konya'dan çıkıyor, Kayseri'ye gidiyor. İstanbul'dan çıkıyor, annesinin babasının elini öpmek için gidiyor üstelik. İş kişimeye gitmiyor bu insanlar, meyhaneye gitmiyor. Affedersin fuş adresine gitmiyor ya. Ya bayramlaşmaya gidiyor bir insanlar. Bayramlaşmaya gidiyor. Niçin 250 300 tane ölü, birinin üzerinde yaralı ve yüzlerce araba ne yapıyor? Hurdalık çıkıyor. Ne oldu şimdi? Allah'ım bizi trafik kazalarından koru. Bu dua güzel de içi yok bu duanın. Bu duanın Allah indinde Kabule şayan görülmesi için yapacağımız suyili dualar vardır. Eylem haline sokacağımız vazifeler vardır. Nedir? Bir, emniyet kemerini kullanacaksın. Hemen şimdi sloganı mantık devreye girer. Allah'ın ne ilgisi var emniyet kemeriyle? Onu sen külahıma anlat. Emniyet kemerinin insanın ölümüne kazasına, hastalanmasına menfi veya müsbet yönden tesirini ilim adamları ortaya çıkartmışlardır. Böyle olunca emniyet kemerini kullanacaksın. İki, trafik kurallarına riayet edeceksin. Üç, iki S'yi prensip ittikadi. İki tane S harfi. Sabır ve saygı. Trafikte şoförü psikolojikmen rahatlandıran, fiziken tehlikeden koruyan iki sayı vardır. Saygılı ol ve sabret. Emniyet kemerini kullandın. Trafik işaretlerine riayet ettin. Gerisini Allah'a bırak. Ya Rabbi bizi muhafaza eyle, trafik kazanını koru Ya Rabbi dediğin zaman, eh, adrese teslim bir dua gibi dua etmiş olursun. Bu da Konya'mızda çok değerli bir insan var. Profesör Safvet Köse Bey. Belki isimcek bilirsiniz. O kardeşimizin değerli ilim ehlidir. Kendisini çok severim. Trafik Risalesi ad altında 18-19 sayfalık bir bilgi elim dolu ayetlerle, hadislerle trafik konusu işlemiş. Keşke imkanımız olsa da İçişleri Bakanlığı'nı Emniyet Genel Müdürlüğü mecbur tutsa bu Risale'yi ehliyet alacak şofora, şoför adaylarına okutup imtihanda başarılı olmazsa sana ehliyet vermeyiz diyecek bir seviye kazansa. Canı Göl'den istiyorum böyle. Olayın sadece mekanik bölümü değil, olayın ahlakı bölümü var itikadi bölüm var İmanı bölüm var Sosyal bölüm var Kul hakkının tecavültülüğü bölüm var O kadar büyük bir şeydir ki Ama sen cebine koymuş olduğun Bir ehliyetname ile Olayı kapatmak istiyorsun Olmuyor işte İşte Kıymetli kardeşlerim Bizim Yüce Allah'a karşı Kulluğumuzu icra ederken Ben sadece yalın olarak cımbızlayıp Aileyi çekip almadım burada Bütün alanlardan örnek veriyorum ki Bu örneklerin sonunda Sizi Sizi aile ve dua bölümünü iyice gönlünüze kafanıza yerleştirmek için değişik sahalardan örnekler vererek vere inşallah takdim edeceğim ama zamanım geldi, vaktim daraldı. Bu konuyu bundan sonraki dersimde devam etmek mecibiyetindeyim. Yeter ki Bunlar adına bir düşünelim. Allahu Teala'ya karşı olan bu iletişimimizin lisani bölümünde bize biraz sıkıntı yok diyelim eğer kalbinden geliyorsa tabii. Ama fiili bölümündeki sıkıntıları, problemleri çözmek için bu konuyu masaya yatırmak mecibitindeyiz. Ve bu bakımdan biz de bunu aile gibi çok önemli bir konuyu işlerken sizlerle annelerimizin, babalarımızın o peygamberin ağzından çıkan dua gibi adeta tesir gücü olan bu duaların niçin makbul edilmediğini, kabul edilmediğine yönelik bir iki, iki tane örnek vererek konuyu sizinle paylaşmak istedim. İnşallah gelecek haftaki dersimizde buluşmak üzere hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum. Sevgiler ve saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.